Allahu Allah min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin ve sallatu sallamu ala Rasuluna Muhammedin ve ala alehi ve sahibi e jmain. Ama Kim okuyacak? Sen. Oh. Fa eza salma namaz namaz zaman hatibe hutbe için hutbe verilir. Yesdi sube ile olma, burisa'sına oturulur. İbn Abdullah u Beytullah'i Ubeydullah İbn Utbe'le rivayet olunduğundan başka nasıl okunabilir? Ubeydullah İbn Ubeydillah İbn de diye de, diye de, de olur. Ama hangisi olduğunu ben de bilmiyorum. Kâle dedi ki as-sünnetu en yakhtube en yakhtube l-imâmu sünnet olan imamın khutbe vermesidir fil-ayyideyni fi, fil khutbateyni bayramda iki khutbe vermesidir yefsilu beynumma bi-culusin oturarak iki arası, ikisinin arasını ayırır Ravav-ı Şafi'i Şafi'i onu rivayet etti ve İbn İbn-i İbn-i Mâce'de bahret olunan Câbir'in Câbir'den khataba qâime Ayakta kutbe verdi, tüm makale, kâdeden sonra oturdu, tüm makama sonra kalktı. Vakfın sahine sahinde vakıriyevonun içindeki e, kitaplarda varlık oldu. Bela önce namazla başladı. Tüm makama mutwajjan. Ala bilal sonra bilal dayanarak kalktı ayak kalktı ve ala sonra takviye emretti ve ona taati üzerine teşvik etti elhadis. Valimüstim Müslümanlar varıd dolayı tüm sonra bitirdi namazı bitirdi ve yakoumu mukaabele insanların karşısına kalk kalktı. Vernas culusun ala sufu fihim ve insanlar da salalarında otur haldeyken insanların önüne kalktı. Benim de söyleyelim. Molimi'nin üstünde İmam-ı Müslim'in sahihinde Füm sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam namazdan e, namazı bitirdi yani namazı bıraktı. Feyakumu muqabilan nasi insanların karşısında yani insanların böyle karşı karşıya gelecek şekilde ayaya kalktı. وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى سُفُوْفِهِمْ Ve insanlar da saflarında oturuyor idiler. Yani bu ne demek? Hani imam normalde namaz kılarken arkası cemaate dönüktür. Değil mi? Namazı bitirdikten sonra Peygamberimiz insiraf etti. Yani yüzünü onlara doğru çevirdi. Yani onlarla yüz yüze gelecek şekilde çevirdi. İnsanlar aynı halleri üzerinde devam ettiler. Yani saflarında hiç düzenlerini bozmadan aynı şekilde oturdular evet ve yahsusun ve yahusuhum ve yahusuhum ve teşvik eder tekhut vel ayel fetri ramazan Bayramı'nda hutbede onları teşvik eder ale ihra dil sadakatu Fıtır fitr fitr sadakası teşvik eder Bayıbeyl onlara ahkam ahkamı ve onun hükümlerini beyan eder. Min hayısu şekilde miktarı ve vakti ve muhrajı fiha miktarını ve vaktini ve verilis yetinin ahkamlarını kutbada beyan eder. Bayıbeyl <hashtags> onlara onlara onun hükümlerini beyan eder. Nasıl min hayısu miktarı ne kadar vereceklerini bu vakti ihracıya hangi vakitte vereceklerini yani hangi vakitte çıkarıp mallarından onu vereceklerini ve nev'il muhraci fihâ ve hangi öden vereceklerini yani ne verecekler paramı verecekler yoksa buğday mı verecekler neyse onu beyan eder. Sadakayı fıtır bunun konusu nerede gelecek? Zekat babında da mi? Sadakayı fıtır zekat babında gelecek. Ya alimler oruç babının akabinde Ramazanla alakalı olduğundan dolayı ya orada zikrederler ya da sekat babında o da vacip sadakalardan olduğundan ya da orada zikrederler. Evet. Ve irgibbuhum, ve irgibbuhum, rıgb ve irgibbuhum. Ve irgibbuhum, fi khutbatil, fi khutbatil, aydil ataha, fi zaphil, udhiyya, udhiyya. Kurban bayramında onları tespit edilir. E, kurban kesimlerini onları hutbede teşvik ettiler ve beyan yoluyla ahkamıha ve onların ve hükümlerini beyan eder ahkamlarını beyan eder. Yüce Nebiye çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zekere fi hutbati al kurban bayramında zikretti kesiran min ahkamiha birçok ahkamlarının kurban bayramında zikretti. Ve herkese ay şekilde yenba'i li hutbai hatipler için gerektir hatip için gereklidir. En yurat yurat tizu bihut hutbelerinde yol e, e, yoğunlaşmaları yoğunlaşmaları gereklidir. Alen münasebeti münasebetler üzerine. Yani ne demek alen münasebeti? Mevzu, konu, durum, makam neyi gerektiriyorsa onun üzerine yoğunlaşmaları gereklidir. Yani oraya en münasip olan, en o hale uygun olan konuda yoğunlaşmaları gereklidir. Feyubeyyunu bayan etmeleri gereklidir. Din nâsi mâ bayanına ihtiyaç duyduğu şeyler açıklamaları gereklidir. Fî kulli vaktin bihasbihi. Her vakitte her vakitte insanların ihtiyaç duyduğu şeyler açıklaması gereklidir. Bihasbihi Fî kulli vaktin bihasebihi. Yani her halükarda ona uygun olacak şekilde, değil mi? Ne gerekiyorsa her vakte onun hükmünü insanlara açıklamaları gerekir. بعد الواسية بتقوى الله والواعز والتسكيرين Yani insanlara Allah'a korkuyu vasiyet edip, Allah'tan vaz edip, insanlara bazı şeyleri hatırlattıktan sonra her vakte ne münasipse, o konuda insanların ihtiyaç duydukları hükümleri insanlara beyan etmeleri gereklidir. <gülüyor> <Özellikle> de. سِيَّمَا <gülüyor> özellikle de في هذه المجاميل عظيمة bu büyük toplantılarda وَالْمُنَاسَبَاتِ الْكَرِيمَةِ münaseb ve munasib olan e, ve bu yüce olan, kerim olan münasebetlerde yani münasebat bu işte tören insanların bir araya toplanmış olduğu özel anlar e, vesaire onu kastediyor te in lahu makkiyo gerekir en tudam bene kütbete kütbeye kafsamını alması gerektidir meyfede müstamiğa iştenlere fayda verecek şeyleri ve yedekler ve yedekler uğafila ve yedekler uğafila ve yedekler uğafila ve yedekler ve yedekler bu nasıl olacak? Fe'il nebu yengı gerekli dir. En tudemmena el hutbetu. Yani burada hani hatip hutbeye dahil etmeli değil, hutbeye dahil olmalı. El hutbetu şey bina'i meçul şey estağfurullah. Naib-i fail. En tudemmena el Ney damin edilmelidir? Burası da meful kısmı değil mi? Ma. Ma yufidu'l mustemi'a. وَيُذَكِّرُوا الْغَافِلَةِ وَيُعَلِّمُوا الْجَاهِلَةِ Evet. Şimdi e, biz zaten bir hutbe nasıl olur? Hutbe nasıl olmalıdır? Cuma namazını anlatırken tafsilatlı bir şekilde görmüş olduk. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Peygamberimizin hutbesini anlatırken birincisi Peygamberimiz ayakta hutbe verdi. En başta. Öyle mi? Hutbe verdiği zaman insanlara yönelerek hutbe verdi. Yani ortada durur sağa sola dönmeyecek şekilde insanların hepsini aynı seviyede, eşit seviyede görecek şekilde bedenini oynatmadan insanlara hutbe verirdi. İki, üç, Peygamber Aleyhissalatu vesselam hutbe verdiği zaman normal bir vaaz veya ders verilmiş gibi değil, sesi yüksek, heybetli bir şekilde insanlara hutbe verirdi. 4. Dedik Peygamber Aleyhissalatu vesselam hutbe verdiği zaman yorulduğu için iki hutbenin arasında oturur. E, kısa bir celseyle ile hutbesinin arasını e, ayırırdı. Beş dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam mutlaka hutbelerinde Allah azze ve celle'ye hamd eder ona sena getirir onu över sonra insanlara umumen takvayı, ahireti Allah'ı hatırlatır. Akabinde de eğer özel bir münasebetten dolayı insanlar toplanmışsa o münasebetle alakalı insanlara bir şeyler anlatır. Yoksa kendi e insanlara faydalı olacağına inandığı ne varsa insanlara onu anlatırdı. Tamam. Bayram namazı da özel bir münasebet olduğu için yani hem Ramazan bayramı hem de kurban bayramı özel bir münasebettir. Buraya kadar anlattıklarımızın hepsi geçerlidir. İki bayramla da alakalı bazı özel hükümler var. Yani önce hatip ne yapar? Peygamberimizin bu sünnetlerini uygular. Sonra insanlara kısa bir şekilde Allah'a ahiret gününü, takvayı hatırlatır. Bu zaten genel bir şeydir, genel bir sünnettir. Akabine insanlar mesela neye ihtiyaç duyar? Özellikle kurban Bayramı ise kurban, kurban nasıl kesilmeli? İşte kurban eğer kesilecekse paylaşılması, insanlara dağıtılması, Ramazan bayramıysa ay geze işte sadakayı fıtır meselesi. Bunlar insanlara anlatılabilir. Veyahut da... <gülüyor> Eğer bunlar biliniyorsa özellikle günümüzde olduğu gibi öyle değil mi? Çünkü teşhiğin ilk yıllarında bu tip meseleler bilinmiyordu. Yani bilinmeyen bir şeyin sürekli sürekli sürekli tekrar edilmesi lazım. Ama günümüzde böyle değil. Günümüzde artık bunlar biliniyor. Çünkü her sene yapıldığı için 7'den yetmişe hiç anlı secdeye gitmeyen adam bile bunların ahkamını biliyor. Ne yapılabilir? Belki sünnete aykırılık varsa ona dikkat çekilip o noktalar düzeltilebilir. Ama yine de şu hiç unutulmamalı, kulli makamin مَقَابٍ Her makamın kendine uygun bir makali vardır mutlaka. Yani her makamda söylenecek olan bir söz vardır. Bu münasebetlerde de hatiplerin kişilere faydalı olacak veya o günün anlam ve öneminde onlara etkisi olacak şeyleri anlatmaları sünnettir. Evet. Zaten dediğim gibi tafsilatını Cuma namazında görmüştük. Evet. حُدُورُ <gülüyor> النِّسَاءِ Bayram namazı için kadınların e, hazır bulunması da gereklidir. Kemel <gülüyor> sabaka beyanı bu beyanı geçtiği gibi. bayan da yine gereklidir. En cevazuha ileyhinne muizatu'l khasatu o kadınlara yönelik e, büyük bir e, has olan has olan bir hutbenin olması gereklidir. Dinle <gülüyor> hutbe hutbede bayram hutbesinin arasında okuduğunla yani, mana uyuşmadı ama yani okuduğun şekille verdiğim mana olmadı. Bir daha <gülüyor> bayanla gereklidir. En tawajjaha. Bak. Tawajjaha, يتوجه دم. Tawajjaha. An an toوجه desen Tawajjaha fi limazi olur. Başına getirdiği en emasta diye olmaz. Öyle değil mi? O zaman ne olması lazım? Fi muzari. E ya diyeceksin ki bu fiil muzaridir. Başındaki de gitmiştir, caiz tefe'ale babında muzaride te'nin gitmesi caizdi öyle değil mi? Yani te tenezzel l de diyebiliriz, te tenezzel diyebiliriz Kur'an ı Kerim'de olduğu gibi. O zaman ne yapacağız? Tevecce edersen burada bir fail olması lazım. Fail mevize olmaz değil mi? Mevize'nin kendisi bizzat yönelemez çünkü. O zaman bu ne olur? Bu binay-i meşhul olur, bu da naib-i fail olur. Ve yanبغي en tuccaha ilehinn mevize dersen şimdi olmuş oldu. Çünkü mevize kendi kendine yönelemeyeceğine göre ee, ama şeydir burada hatip olsaydı ve hutbada senin okuduğun gibi olabilirdi. O zaman ne diyeceğiz? Ve yanبغي en tuccaha ilehinn mevize tun khassah dimna hutbetil id. Ve yanبغي gelir an yönlendirilmesi yani onlara da yönetmek gereklidir. İle hinne onlara mevizetun hasse onlara has bir uyarı yani onlarla alakalı olan onlara has bir mevize ve uyarı olmalıdır. Dımne hutbetineydi. Yani özel bir hutbedi hutbenin içerisinde onlara yönelik, onları ilgilendiren bir konuşma olmalıdır. Evet. Yani yel vesselam çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ne zaman ki Peygamberimiz sesini kadınlara işittilemediğini gördü, lama ra, annu kadınlara yusmiyin nisa'e kadınlara işittilemeyeceğini görünce ata hunna fwa az etti, wa hunna wath hunna geldi, fwa fwa az hunna onları onları teşvik etti ala sadqa'ı sadaka ve hakeden yanبغي en yekun li'n-nisai nasibun ve ayne bi şekilde kadınların da bir payının olması gerekir min bayram hutbesinde kadınların da bir payının olması gerekir li hacatihinne ila onların buna ihtiyacı olduğundan dolayı ve ittidaen bi'n-nebi aleyhi ve sellem ve peygamberin risaletü'l-islam'a yani ne diyor burada son cümlede hani mutlaka Kutbe içerisinde kadınlara yöneltilen bir kelam da olmalıdır. Niye? iki sebepten dolayı diyor. Bir, çünkü kadınların da erkekler gibi buna ihtiyacı vardır. Erkeklere anlatılan her şey kadınları bağlayamayabiliyor. Yani kadınlara özel daha onlara farklı onları ilgilendiren bir şey olması lazım. Konuşma olması lazım. İki, bu peygamberin sünnetidir diyor. Yani peygamberimiz kutbede sesinin kadınlara gitmediğini görünce, kadınların işitmediğini fark edince iniyor, daha kadınların yanına kadar gidiyor. Kadınların yakınından konuşmaya devam ediyor. Tabi kadınlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasını işitsinlerdi. Tamam? Anlaşıldı mı şimdi cümle? Şimdi burada anlatmış olduğumuz konu şu. Burada hemen iki sayfa önce hatırlıyorsanız Ümûatiyenin hadisi geçti, değil mi? İmam Bukhari ve Müslümanlın rivayet ettiği Ümûatiyen hadisi geçti. Bu hadiste biz neyi gördük? Ümûatiye annemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde kendilerine kadınların da namaza çıkarılması gerektiğini emretmişti. Hatta içerisinde özel bir vurgu da yapmıştı değil mi? Yani bekar olan kızlar da dahil, hayızlı olan kadınlar da dahil. Yani sadece yaşlılar değil. Hani niye özellikle bu vurguyu yapıyor? Çünkü o dönemde bekar kızın, evlenmemiş bir kızın böyle rahat bir şekilde dışarı çıkması normal bir durum değil. Normal olarak algılanmıyor. Herkese hayızlı kadının namaza gelmesi doğru değil. Öyle değil mi? Yani namaz kılmadığı için yani bu vurgu emirdeki tehkit anlaşılsın diyedir. Hani yani bu emir tehkitli olan bir emirdi diye. Ve kadınlar da geliyor. Sebep, peygamberimizin sebebi nasıl açıklıyor? Hükmü beyan ediyor. Namaza gelmesinler. Çünkü hayızdırlar namaz kılamazlar. Ama ne yapsınlar? Müslümanların hayrına ve davetine şahitlik etsinler. Yani onlar da onlarla beraber dua etsin. Ve o Müslümanların bir araya geldiği toplantıdan, hayırdan, bereketten de şey olmasınlar, mahrum olmasınlar diye. Bu da bize çok önemli bir noktayı da aynı zamanda hatırlatıyor. Yani özellikle bizim günümüzde unutulmuş olan bir nokta. Hani ilim meclisleri, zikir meclisleri, Müslümanların bir araya toplandığı böyle bir yemek olsa bile her zaman illaki bizim bir faydamız olacak diye bir kaydı yok. Öyle değil mi? Mesela şimdi diyelim ki sen bir ilim talep etsin. Herhangi bir yerde bir ders yapılıyor. Seni davet ediyorlar gitmiyorsun mesela. Sebep? Benim faydalanacağım bir şey yok diyorsun. Yanlış. Git orada Müslümanların davetine, bereketine şahitlik et işte. Meleklerin rahmeti seni kuşatsın. Öyle değil mi? Bak bu hadis e, bize bunu gösteriyor. Müslümanların bir araya toplandığı ve toplandıkları yerde hayır, bereket işlemiş oldukları yerlerde Müslümanın bulunması gerekir. Çünkü orada rahmet vardır, orada sekinet vardır, orada vakar vardır, orada Allah'ın yardımı vardır. Öyle değil mi? Onun için bu tip şeyleri Müslüman'ın kaçırmaması lazım. Yani bu tip toplantıları, bu tip bir araya gelmeleri Müslüman'ın kaçırmaması lazım. Hiçbir ilmi ve bilgi anlamında faydası olmasa bile hayır, bereket, salihlik anlamındaki faydası Müslüman'a yeter. Bunu söyledikten sonra kadınların bayram gününde namaza çıkabilirler. Tamam burası hadisten anlaşılıyor. Peki hükmü nedir? Yani kadınların katılması vacip midir? Yoksa kadınların katılması müstehap mıdır? Nedir? Ee, diye soracak olursak. Şimdi cuma bayram namazının hükmündeki asla döneceğiz. Biz demiştik bayram namazıyla ilgili kaç tane görüş var alimlerin arasında? Kaç görüş vardı? Üç. Neydi? Bir de, e, cumhur bunun sünnet olduğunu söylemişti. Hanefiler bunun farz-i ise bunun farz-i olur. Ha. Üç görüş var. Öyle mi? Cumhur ulemaya göre bayram namazının hükmü nedir? Sünnettir. Doğal olarak da kadının da bayram namazına çıkmasına sünnet diyecekler. Yani erkek için bayram namazına, bayram namazını kılmaya sünnettir diyen insanlar, alimler doğal olarak da kadınların bayram namazına çıkmasına sünnettir diyecekler. Geriye ne kaldı? Bayram namazına farzdır diyenler kaldı. Yani hanefilerle habberler kaldı. Diğerlerinin zaten bu konuda yeri yok. Çünkü erkeğe bile bayram namazına sünnettir demişler. Bayram namazına vaciptir diyen alimler de kadın için kadının bayram namazına katılması müstahaptır demişler. Yani kadının bayram namazına katılması müstahaptır ee, demişler. Buradaki emir, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'da onlara yönlendirilmiş olan emir de Başka kariyelerle sarf sarfedilmiştir demişler. Yani vücubiyetten <gülüyor> sarfedilmiş, e, mendubiyete kalmıştır demişler. Tabii şöyle, şu anda söylemiş olduğumuz onların umumi mezhebi. Yoksa tafsilat var. Mesela hanefiler genç kızların gitmesi mekruptur demişler. Fitne olduğundan ötürü, insanları fitneye düşürdüklerinden ötürü, asr-ı saadetteki o e, emniyet ve güvenlik ortamı olmadığından ötürü gidemezler demişler. Ve bu konuda özellikle biliyorsun Ayşe annemizin sahihte varit olan hadisini delil almışlar. Şayet peygamber yaşasaydı ve kadınların neler iddias ettiğini görseydi ben İsrail'in kadınları mescidlerden men edildiği gibi sahabe kadınlarına söylüyor. Bunları da mescidlerden men eder dedi. Alimler buradan ne kaidesi çıkarmışlar? Sahabe mezhebini hüccet kabul edenler. Demişler ki zaten normalde bir müstehabın veya mübahan üzerine mefsede terettüp ediyorsa ondan vazgeçirir. Değil mi? Çünkü maslahatla mevsedetenin yana geldiğinde hangisi gözetilir demiştik? Mevsedet. Değil mi? Mevsedet daha şerbidir çünkü. Maslahatı her zaman elde edebilirsin. Ama mevsedet geldiğinde hem onu silmen lazım, hem de sildikten sonra yerisine düzgünlüğü ikame etmen lazım. Hem dünyada zararları daha fazla, hem de ahirette zararları daha fazla. Nehi ve nehiye tealluk eden meseleler, emir ve emre tealluk eden meseleler. Dünyada da ahirette de nehi emrin her zaman önünde. Böyle mi? Dünyada nehiye geteretü beden meseletler çok çok daha fazla. Ahirette nehiye karşı verilmiş olan ceza çok çok daha fazla. Bunun en belirgin delili neydi? En belirgin delili. İza emir <gülüyor> tukum bir şeyin fetumühum Gücünüz yettiği kadar. Emirlerde güç kaydı var. Nehirlerde. Ve <gülüyor> iza nehiye tukum şeyin bu. Bitti. Bırakın. Yani gücünüz yetti yetmedi yok. Bir şeyine yettimse bırakın. Bir şey emrettimse yapın. Demişler ki bu maslahatın üzerine yani kadınların, Müslümanların hayrına ve bereketine şahit olması maslahatı bir de fitne. Kadınların erkekleri şehvete düşürmesi fitnesi meselesi var. Ondan dolayı genç kadınlar gidemez. Şeyler gidebilir. Yaşlılar gidebilir demişler. Ama umumen bu Zaten dedik cumhur ulema, sünnet diyenlerin bu konuda söyleyecekleri bir şey yok. Vaciptir diyenler de e, kadının gitmesine müstahaptır demişler, vacip değildir demişler. Ve e, hanefiler ayrı yetende genç kızların gitmesinin mekruh olduğunu, gidecekse acayiz olanların, yani yaşlı olanların gidebileceğini e, söylemişler. Hatta şöyle söyleyelim, i̇bn el racab Fethül barisinde yani Bukhara'ya yazdığı şerhte, ee, beş tane görüş sayıyor. Ben bu konuda vaciptir diyen hiç görmedim diyor. Yani kadının cumaya gitmesi vaciptir diyen hiç görmedim. Genel olarak da yaygın olan kanaat bu. Hani hiç kimsenin kadınların cuma günü namaza çıkmasının işte e, vücubiyeti hakkında görüş beyan etmediğini. dair ama öyle değil. Yani bu konuda farklı görüş beyan edenler de olmuş. İmam Sanani. Kimdi İmam Sanani? İmam Sanani. İmam Şekhane üçü yaşamıştır. Bu birinci özellikleriydi. Başka? İmam San Yemen'de, değil İmam mi? İmam Yemen. Evet. İmendi. En meşhur kitabı Subulü selam. Neydi Subulü selam? Buluğul Meram'ı şerh edip. Öyle değil mi? Subulü selam Buluğul meramın şerh İmam İmam Sanani üç tane görüş yani bu hadisin şerhinde Subulü selamda üç tane görüş zikrediyor. Diyor bir Kadınların Cuma'ya katılması sünnettir. Cumhur ulemanın görüşü. İki, kadınların Cuma'ya katılması vaciptir. Ee, diyor erkekler gibi. Niye? Birincisi diyor, Hadis. Burada bir emir vardır diyor. Emir vücuba devlet eder diyor. Ve bu emri, sarf eden hiçbir tane karine de yoktur diyor yani sarf edilen karineden dolayı deniyor ama öyle bir karine yok Yani kimse öyle bir karineyi zikretmemiş ee, henüz ayrıyeten hadisin sonundaki şu ziyadeye dikkat çekiyor vacip diyenler o Mâtiye hadisinin sonunda hani peygamber emrediyor ya soruyorlar diyorlar ey Allah'ın Resulü ya giyecek elbisesi yoksa yani namaza çıkmak için kadının giyecek cilbabı yok dış elbisesi yok diyor. kardeşi ona giydirsin yani başka bir kardeşinden ödünç alsın elbise. Yani, yani hiç şey yok. hani ee, Nedir? E, hiç yol vermiyor Peygamber'e. Mutlaka bir elbise bulsun ve o elbiseyle namaza çıksın ee, diyor. Aileyeten iman sanani Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, bir de Hazreti Ali'nin de kadınların Cuma namazına çıkmasının vacip olduğuna inandıklarını naklediyor. Tamam? Yani görüş olarak da bu üç ee, halifenin de Kadınların vacip, katılmasının vacip olduğunu söylüyor. Bir de üçüncü bir görüş mensuhtur. Yani İslam'ın ilk yıllarında kadınların namaza katılması vacipti. Çünkü ilk yıllarda Müslümanların kuvvetini, gücünü ızhar etmeye ihtiyaçları vardı. Lakin daha sonra bu ihtiyaç ortadan kalktığından dolayı o vücubiyet belli bir illete bağlıydı ya. Hani güç, kuvvet ızhar etmek. Müslümanlar zaten güçlenince, zaten Müslümanlar kuvvetlenince, Artık buna ihtiyaç kalmadı, tekrardan bu e, mensuh olmuş oldu diye. Tabi bu nesk iddiası ciddi delil ister. Çünkü sabit olmuş olan bir hükmün ortadan kalktığını iddia etmek demektir nesk. Öyle değil mi? Nasıl hüküm sabit yollarla yani kesin yollarla sabit olmuşsa, aynı şekilde onun bizi kesin inandığımız, emin olduğumuz şekilde ortadan kalkması lazım. İster haber rahat olsun, ister mütevatir olsun fark etmez, yeter ki sahih olsun. Ama bileceğiz ki, nasıl sabit olduğu gibi aynı şekilde ortadan kalkmıştır. E böyle bir şey değerimizde olmadığı için bu da böyle mücerret görüş ifade etmekle çözülebilecek olan bir mesele değildir. Anlaşıldı mı konu? Kadınların bayram namazına iştiraki ve huduru konusunda alimler genel itibariyle iki, e, tek görüş etrafında konuşmuşlar. İşte müstehaptır, mübahdır ama fitne var mıdır yok mudur ee, diye. Hatta dediğim gibi İbn Recep gibiler kesinlikle vaciptir diyeni bilmiyorum e, demişler. Ama İmam Sanani mesela bu konu hakkında üç tane görüş e, naklediyor. Vaciptir diyenlerden biri de Şeyhülislam Ümeteymiye. Vaciptir yani kadınların cumaya katılması vaciptir diyenlerden bir tanesi de Şeyhülislam Ümeteymiye. Ne de anıyorlar? Hadis ve hadisin içindeki noktalar. Emir var. Onun safheden bir kaline yok. O da bucubiyet eder, eltet Başka Hadisin sonunda Peygamber Aleyhissalatu Vesselam elbisesi olmayan kadının bile yine ikinci bir emirle başka bir kadının ona elbise vermesi gerektiğini ve o elbiseyle çıkması gerektiğini söylüyor. Vallahi ayet. Evet. Bayram <gülüyor> ve Öncesinde ve sonrasında nafile namaz kerek görülür. Femaltı'yıha <gülüyor> bayram namazının yerinde. Hatta yufarikan musalla, ta ki musalladan ayrılana kadar. Degavrihi i̇bn Abbas, i̇bn Abbas'ın sözünden dolayı Ennehum'a sözünden dolayı Sallem'le binyon beyne eğilin Akatayn'i nebri sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına ikine kat namaz kıldı lam yuselli kabdahuma veya bagdahuma Bu onun öncesinde ve sonrasında namaz kılmada. Mutlakum alih. Ve li ala yu yu tohme ala daha. Ve li ala tohme. daha. Rabtete kabdaha veya bagdaha. Ve Ve o vehmet memeleri için, el için lehû onun için vardır? Râbiteten. <gülüyor> Râtibeten. <gülüyor> Râtibeten. <gülüyor> Rââtib. Râvâtib. El qâblehe Öncesinde ve sonrasında, Râvâtib sünnetin ol olma vehmine kapılmamaları içindi. Hı <gülüyor> Evet, kâle İmâ Mehmet. Râv-ı Mehmet'e, İmâ dedi ki, Ahlul Medine'li, Medine'li, la yateddavvâûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû önceki ve sonraki öncesinde ve sonrasında tatavvu anlamaz tırmıyorlardı. Ve قال İmam Zuhri dedi ki: "La esma ben hiç duymadım ahad men hudama'ine. Alimlerimize hiçbirini duymadım. Yazık zikrediyor. Enne ahad men salati hazihi ummetin, bu, bu ümmetin selefinden birini e, zikretmiyor. Kane yu'sa ve la bu namazın öncesinde ve sonrasında namaz kıldığını zikretmiyorlar. Hı. Vacan İbn Mesud'in, İbn ve Huzeyfe ve Huzeyfe Yahyâ'l-nâse insanlar ne ediyorlardı? Ve as namaz öncesinde namaz kılmalarında ne Bayram namazını önce namaz kılmalarında da ediyorlardı. Evet. Tezdal ca ile ee, evine döndüğü zaman, fala belsen Yusuf Fihi, orada namaz kılmasında bir bilmez yoktur. İmamı Rawa Hu Ahmed wa Gairuhu, Ahmed ve İmamahüzdirenin e ruh ettiğini dolayı, ana Nabiye muakkip Nabi Sallallahu Aleyhisselam kana min Evine döndüğü zaman, bayram namazını evine döndüğü zaman. Iki rekat, i̇ki rekat namaz kılardır. Evet. Şimdi ikinci bir meseleye geldi. Bayram namazının öncesinde ve sonrasında nafile namaz kılınabilir mi? Yoksa nafile namaz kılınamaz mı? Ee, diye. Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselamın ne bayram namazının öncesinde ne de bayram namazının sonrasında musallada yani insanlara namaz kıldırdığı yerde namaz kıldırdığına dair hiçbir rivayet mevcut değil. Doğal olarak da alimler yani ehli hadis bayram namazından önce ve bayram namazından sonra özellikle musallada namaz kılınmaması gerektiğini söylemişler. Zaten burada bazı nakillerde bulunduğu İmam Ahmed'den, İmam Zuhri'den, İbn-i şihab ondan sonra kuzeyfe ve İbn-i Mesut'tan, bu konuda nehyedici oldukları veyahut da ümmetin selefinden böyle bir davranış, böyle bir fiil bilmediklerine dair. Yalnız e, tabi şöyle bir durum var, bazı alimler e, mesela Şafii mezhebinde bayram namazından önce de bayram namazından sonra da umumi nafile namazı kılınabileceğini delil alıp namaz kılınabileceğini söylemişler. Yani demişler ki namaz kılabilir bir adam bayram namazından önce de bayram namazından sonra da namaz kılabilir. Niye? Çünkü İslam umumen nafile namaz kılmaya, tatavu namaz kılmaya İslam müsaade etmiştir e, diye. Lakin bu e, doğru değildir. Eğer sen bayram namazıyla alakalı olmayan mutlak olarak bir nafile kılarsan belki doğrudur. Ama bayram namazının yerine geldiğinde orada şeriat neler yapılacağını zaten belirlemiş. Doğru mu? Sen bayram musalla yerinde bayram namazı için insanlar toplandığında neler yapabileceklerini şeriat zaten belirlemiş. Şeriat belirlediği için senin buna ekstra bir şey koyma hakkın yoktur. Ha, ama sen diyelim ki kendi evinde daha henüz bayrama çıkmadan, bayramdan irtibatsız olarak da mutlak nafile kılarsan kimse buna bir şey diyemez. Çünkü şeriatın yasakladığı vakitlere denk gelmemek kaydıyla e, sebepsiz nafileler insan ne yapabilir? Dilediği zaman kılabilir. Sebepli nafilelere gelince şeriatın nehyettiği vakitlere denk gelse de e, insan kılabilir. Ama bayram namazının yerine çıktıktan sonra, bayram için gerekli işlemler başladıktan sonra, ondan sonra senin ona bir şey eklemene gerek yok. Biz ne demiştik? Terk de fiildir ve terk de hüccettir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselamın ihtiyaç olduğu halde, yani bilindiği halde Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir şeyi terk etmesi, terk de hüccettir, terk de delildir. Terkin e, hüccet olduğunu delili neydi? Terkin, hüccet olduğunun delili terk peygamberimizin terk ettiği şeylerin de sünnet olduğu ve onlardan uzak durmamız gerektiği bu sizin ödeviniz olsun bir dahaki derse herkes terk de sünnet midir değil midir alimlerin ihtilafı ve tek de sünnettir diyenlerin delilleri nelerdir? Bunları ödev olarak hazırlayalım. Tamam İnşallah. Anlaşıldı değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılmamış. Ama buradaki rivayetleri zikrettiği gibi evine döndükten sonra Peygamberimiz iki rekat namaz kılmış. Zaten musallanın dışında eğer dediğimiz gibi şeriatın nehyettiği vakitlere denk gelmemek kaydıyla insan dilediği gibi mutlak namaz kılabilir. Zaten bu konu geçmişti. Kişi de evine döndükten sonra veya namaza gelmeden önce evinde dilediği gibi namaz kılabilir. Evet. Ve limen fatetu salâtul eydî Sünnet olur. Limen fâtethu salâtul eydî Kendisinde bayram namazını kaçıran insan için sünnet olur o fâtehu بعدها feya kısmını kaçıran insan için sünnet olur kadâ'uha alâ sıfatihâ onu kendi sıfatı üzerine kaza etmesi sünnet olur yani aynı nasıl tekbir getiriyorsak yedi tekbir beş tekbir o şekilde kılması sünnet olur bi en yusalliyaha şöyle ki şimdi açıklayacak bi en yusalliyaha rak'atayn iki rekat kılması bi tekbirâtihâ ez-zavâidi ziyade olan tekbirleriyle beraber Lian-ı qada'a yahki'l eda'a. Çünkü kaza, edayı edayla aynıdır. Yani edanın aynısı gibi. Yani kaza nasılsa eda da aynı onun gibidir. Ve umum-ı kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberimizin sözünün umumundan dolayı, "Feme adraktum idrak ettiğinizi kılınız ve ma fatakum fa'timu." Kaçırdığınızda tamamlayınız. Hadisin başı neydi? عربجس من باشا نت اذا حاضر ها وعليكم بالسكينه والوقار فما ادركتوا فصلوا وما فاتكم فاتموا Evet فاتته ركعه مع الامام اماملا beraber bir rekatı ona bir diğer rekatı ekler. Yani bir rekat imamla kılar. İmam selam verir o bir rekatı tekrardan devam ettirir. Ve in caa'a al-imamu İmam hutbe verdiği halde gelirse cenesel istima'il hutbati. Hutbeyi dinlemek için oturur. Fe iza intaha salaha qadaen. İmam hutbeyi bitirdikten sonra namazının kazasını kılar. Namazı kaza olarak kılar. Ve la bir bi qada'ihi munferiden Onun kazasının münferit olarak veya da cemaat ile kılınmasında bir beis yoktur. Evet. Şimdi e, biz zaten geçen dersimizde e, e, geçen dersimizde de anlattık? Bir önceki ders de Kaza namazıyla alakalı. Yani bayram namazının kazasıyla alakalı. Anlatacak olan var mı? Oradaki anlattığımızın tafsilatın. Bayram namazını kaçırırsan nasıl kalacak? Tekrar etmek isteyen var mı? Ee, biz orada ne anlatmıştık? Demiştik ki normalde bayram namazı şeydir. Ya imamla beraber kaçırmıştır veya da müferid olarak kaçırmıştır. Öyle değil mi? İki tane haleti var. Eğer imanla beraber kaçırırsa zaten orada sünenlerde geçen bir tane rivayeti söylemiştik Ebu Ömer'in rivayetini. Diyordu biz ee, oruç tuttuk daha sonra bir kavim gelip hilali gördüklerini söylediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam da herkese iftar etmelerini ve yarın bayram namazı vaktinde namaz için toplanmalarını emretti. Sonra Peygamberimiz namaz kıldı. Yani mesela Müslümanlar diyelim bugün oruç biri geldi kendilerine dedi ki işte hilal görünmüş, bayram, bayram bugün bayram. Biz ne yaptık diyelim? Önümüzde iki seçenek var. Ya Müslümanları toplayıp öğle namazının vakti çıkmayıncaya kadar Müslümanları toplayıp bayram namazı kılınabilir. Ama bu doğru olan değil. Dedik niye? Çünkü bayram namazında asıl olan nedir? Herkesin bayram namazına şahitlik etmesidir. Böyle bir kısa zamanda herkese sesimizi duyurmamız mümkün değil. Onun için o gün bayram olmaz zaten. Haramdır çünkü bayram gününde oruç tutmak. Haber verilir. Yarın sabah peygamberimizin yaptığı gibi ikinci günü yani bayramın insanlar toplanır ve bayram namazını kılanır. Tamam? İkincisi dedik, kişinin ferdi olarak bayram namazına katılmasıdır. Burada dedik alimler gruplara ayrılmışlar. Bir grup alim zaten demiş ki şeydir, yani bu belli vakitte, belli sebeplerle farz kılınan namazlardan olduğu için kaçtı mı gider. Maliklerle, Hanefiler böyle demişler, öyle değil mi? Kaçtı mı gider. Hanbelilerle, Şafiiler ise demişler, yok bütün nafileler kaza edildiği gibi bu da kaza edilebilir. Sadece şurada ihtilaf etmişler, nasıl kaza edilecek? Yani işte dedik, Hanbelilerden kimi 4 rekat olarak kılacak demiş, kimisi şey, Şafiilerden normal nafileleri nasıl kılıyorsa 2 rekat kılacak. E, dedik demiş. Racı olan da bu. Yani kaçırılan namaz kaza edilebilir. Hangi şartla dedik ama? Bütün kazalarda gözettiğimiz şart gibi. Eğer özre binaen yani o namaz kaçmışsa yani kişinin kendi e, taksiri söz konusu değilse o namazı tekrardan ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü İslam'ın bütün kaçırılan namazlar hakkındaki hükmü budur. Hem sözlü hem de Peygamberimizin pratiğinden. Ama kişinin kaçırdığı namazda kendi etkisi varsa, kendi payı varsa o zaman dedik İslam'ın hükmü nedir? Peygamberimiz böyle bir namazı ne kılmış ne de kimseye kıldırmıştır. Burada ise daha başka bir şekilde giriş yaptı konuya. Şeyh dedi ki kaçırılan namaz. Ya bazısını kaçırırsın ya tamamını kaçırırsın. Tamam, bu da farklı bir taksimat e, diyebiliriz. Namazın bazısını kaçırmak ne demek? Bir rekatına yetişirsin, bir rekatını kaçırırsın. Burada dedi ki e, normalde onu kendi sıfatı üzerine e, kaza eder. Allah-u Alem. Yani sen diyelim ki bayramın ikinci rekatına geldin. Doğrudur. Bir rekatını kılabilirsin. Çünkü Peygamberimizin bu konuda umumi bir şey var. irşadı var. فَمَا اَدْرَقْتُمْ فَسَلُّ وَمَا فَاتَكُمْ ve وَيَعُبْتَ فَقْتُمْ Artık iki tane lafız var demiştik. Kılabilirsin. Ama o onu kılarken aynı sureti üzerine mi kılarsın? Yoksa normal bir rekat şeklinde mi kılarsın? O allah Alem. Yani bazı alimler Aynı sıfatı üzerine kırılmalıdır. Çünkü kaza edayla aynıdır e, demişler. Arada fark yoktur. Bazısı ise hayır. O özel bir şeydir. Yani hani bayram namazındaki o tekbirler özel bir durum olduğu için kaçtı mı gider. Nasıl ki hutbe normalde cuma namazının şartıdır. Ama kişi bir rekata yetiştiğinde tekrardan hutbeyle beraber o bir rekata iade etmiyor. Sadece tek başına şey yapıyor. E, namaz kılıyor. Bu da böyledir demişler. Allah-u yani mesele kendisinde genişlik olan meselelerdendir. İkincisi ise namazın tümünü kaçırırsın. Bu da aynı şekilde biraz önce anlattığımız tafsilata girer. Yani ya imamla beraber kaçırmışsındır, o sünenlerde geçen hadis gibi muamele edersin, eftar olan bir gün ertelersin ta ki insanların hepsi duysun ee diye. <gülüyor> ya da ferdi olarak kaçırmışsındır. Öyle değil mi? Orada da zaten dediğimiz gibi racih olan kılınabilir. Ama nasıl kılınacak? İşte alimler ihtilaf etmiş. Peki ihtilafın sebebi ney? <gülüyor> İhtilafın sebebi sahabelerden gelen eserlerin hepsinin birbirinden farklı olması ve çoğuna da alimlerin zayıf demesi. Yani zayıf dediğimizde zaten delil yok demektir. Öyle değil mi? Mesela i̇bn Mesud'dan bir rivayet var. i̇bn Mesud ne demiş? Kim şeyi kaçırırsa 4 rekat olarak kılsın. Bayram namazı. Hagezak Katade'den böyle bir rivayet var. Kim bayram namazını kaçırırsa ne yapar? Dört rekat diye. Enes mesela bayram namazını kaçırdığı zaman kendi ehlini ve ahalisini toplamış. Bayram namazını onlarla beraber nasıl imamla kılıyorsa aynı şekilde hutbesiz bir şekilde kılmış. Ama mesela işte herkes bu rivayetlerin senedinde konuşmuş. Yani kimisi hepsine zayıf demiş, kimisi bazısına zayıf demiş, bazısına sayı e demiş. Ve bu sahabeden farklı rivayetler olduğu gibi, mesela Hazreti Ali'nin dört kıldırdığına dair bir, birilerine dört kıldattığına dair bir rivayet var. Bu tabiinden de böyle, etbu tabiinden de böyle farklı farklı rivayetler gelmiş. Ya önümüzde iki seçenek var ya tek tek bütün rivayetlerin araştırılması lazım, ciddi bir tahkik ve tetkikten geçirilmesi lazım. Çünkü birçok dühmet var. Mesela örnek veriyorum, İbn Mesud'un rivayeti İbn Münzir'e göre zayıf bir rivayet, çünkü kopukluk var, bir var. Ama İbn-i receb Hanbeli buna karşı çıkıyor. Yani başka yollardan da varit olmuştur diyor. Onun için bu rivayet şeydir, sahihtir diyor. Hafız İbn Hacer de sahihtir diyor. Onların bilmediği, Said İbn Mansur'un sünnelinde nakletmiş olduğu farklı bir yoldan gelen ve içerisinde inkita olmayan bir rivayet vardır demişler. Bu bir misal sadece. Yani her bir rivayet şeyin töhmeti altında. Hani zayıflık ve zayıf olmamanın tövmeti altında kalmıştır. Ondan dolayı da en raci olan görüş burada ne? Bu işte genişliğin olduğu. Kişinin kalbi neye mutmainse onu yapabileceği. Ama bunların yani bu genişliğin içinden en tercih edilebilecek olan hangisidir? Aslı neyse o şekilde yapılmasıdır. Öyle demiş ki aslın iki rekattır. Aynı şekilde yapılmasıdır. Dördü tercih eden alimler de Cuma'ya kıyas etmişler zaten. Yani dördü tercih eden alimler demişler ki Cuma namazını kaçırdığında ölen namazını dört rekat olarak kılıyorsun diye tabi bu doğru bir kıyas değil çünkü ibadet babında olduğu için ibadet babında kıyas olmaz bayram namazıyla cuma namazını birbirinden ayıran birçok etken var farklı oldukları birçok durum var ondan dolayı ikisi birbirine kıyas edilemez o zaman ne diyeceğiz diyeceğiz ki bir ihtilaf var kılınır diyen âlimlerin arasında ihtilaf olmasının sebebi nedir İhtilaf olmasının sebebi aslında delilin olmamasıdır yani asıl cümle bu niye çünkü ortada delil diye konulan şeylerin senedinde ciddi anlamda ne var? İhtilaf ee, var. Dört diyen olmuş, iki diyen olmuş, iki diyenler aynı hali üzerine mi kılınır? Yoksa normal iki rekat mı kılınır diye ihtilaf etmiş. Bu işte genişlik vardır. Eftar olan da nedir? Eftar olan da kendi aslı üzerine o namazı kılmaktır. Tabi hangi kaideyi gözeterekten bütün kaçırılmış olan namazlarda kişinin kendi taksiri varsa o namazı kılamaz. Kendi taksiri yok bir özürden dolayı bilmiyor, unutmuş veya uykuda kalmış, gelmiş ama yetişememiş mesela gibi sebeplerden olursa o zaman kılabilir. Ama öbür türlü zaten kaza yani bir kaçırılan bir namaz tekrardan kılınamaz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey. Devam eder mi? Yeter mi? Allah bir dahakine tam biter. Bunu vahim davana, elhamdülillahi rabbil Alamin.